أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعتين ظلاء وكل ظلاء في النار. هذا للكهنة سليم، شيخ الإسلام، إمام المحدثين، أمير المؤمنين من أميره. lakabıyla da tanınan bilinen Muhammed İbn İsmail Ebu Abdillah el-Bukhari Rahimahullah'ın As-Sahih el-Musned adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz bu mübarek hayr bol kitabın Kitab-ul-i'tisami bil-kitabi ve-sünne Kitap ve sünnete bağlanma Kitap ve sünnete tutunma Kitap ve sünnete sarılma babını, faslını bölümünü okuyoruz, kitabını okuyoruz. Yüce Allah kitabında, Kur'an-ı Kerim'inde hiçbir erkek ve hiçbir kadın, mümine bir kul için Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman o konuda onlara bir seçenek, seçme hakkı yoktur diye apaçık bir şekilde buyurmasına beyan etmesine rağmen birçok sapık fırkalar bugün artık alenen, utanmadan, gizlemeden diyorlar ki Kur'an bize sadece Kur'an yeter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ihtiyaç yoktur. Bunlara eski dönemlerde Kur'aniyun Arapçada el-Kur'aniyun Kur'ancılar bizim Türkçede mealciler mealciler deniyor. Çünkü Arapça bilmedikleri için sadece meal okuyorlar. Bugün mealleri açtığınız zaman, bir ayetin meal, mealine bakmak için baktığınız zaman, 15 tane meale bakıyorsunuz. Bazen bir ayette çok çok farklı şeyler söylediklerini, çok çok farklı şekilde tercüme ettiklerini görüyorsunuz. Çünkü meal denilen şey mütercimin, tercümanın o ayeti kerimeden kendi anladığı Arapça bilgisine göre o, Arapça. Arapça. o anki altyapısına göre anladığı kendi fehmi, kendi anlayışı O sebeple bir insan hadisleri bir kenara atarak hele hele Arapça bilmeden sadece Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi veya kendi dilinde ki mealiyle, tercümesiyle, manasıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bir yere çıkmak istese istesin. Çıkacağı tek yer dalalettir, sapıklıktır, hüsrandır. Hiçbir yere çıkamaz. Sadece soytarılık yapar. Bugün de zaten ne yapıyoruz? Görüyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz, işliyoruz. ...günün modası haline gelmeye başladı bu. İnsanlarda dindarlık azaldıkça... ...bu hadis inkarcılığı da bir o kadar çok ne yapmaya başladı? Artmaya başladı. Yani kendi davalarında bile samimi değiller. Yüce Rabbimizin hitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bile... ...çok iyi okuyup, çok iyi bilip... ...idrak edebilmiş kimseler değiller. Yani bir konuyla alakalı bir ayeti zikredecekken bile... Ne Arapçasını biliyorlar, ne de doğru düzgün Türkçesini biliyorlar. Hani şöyle bir ayet vardı gibi ifadelerle ne yapıyorlar? Ayetleri kendi yorumlarıyla ifade etmeye çalışıyorlar. İşte tam bu böyle fitnenin yaşandığı, problemlerin, sıkıntıların yaşandığı böyle bir zaman diliminde İmam Bukhari Rahimahullah'ın bu kitabı, yani kitabının bu bölümü bizler için çok önemli. Sürekli bu kitabın bu bölümünde, bu faslında, Kitap ve sünnete sarılmanın, kitap ve sünnete bağlanmanın önemini anlatıyor, zikrediyor. Bir kimse gerçekten kurtuluş istiyorsa, gerçekten necat, başarı istiyorsa, cenneti istiyorsa, allah Teala'nın da buyurduğu üzere, Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, فَقَدْ فَاَزَ فَوْزًا azime, Muhakkak ki gerçek kurtuluşa ermiştir. Allah'a itaat ve Resulüne itaat. Allah'a ve Resulüne itaat mutlak olur. Yani sorgulamadan Yani e, Neden, niçin demeden Mutlak olarak itaat Bunun dışındaki emirler Allah Resulü'nün hadisleri Allahu Teala'nın ayetleri ve Allah Resulü'nün hadisleri dışındaki emirler e, Mutlak değildir Bakılır Kur'an ve sünnete uyuyorsa alınır Kur'an ve sünnete uymuyor ise Bırakılır, reddedilir İşte bugünkü okuyacağımız Babın konusu da Bu minvalde diyor ki Allah e, İmam Bukhari rahimahullah Babun ize çitahedel amilu Aleykum selamu Amil Buradaki amil kelimesi Bukhari'de geçen bu başlığıdaki amil Zekat toplamak için Zekat toplamak için Devlet başkanının Devlet liderinin görevlendirdiği Kişi zekat toplama memuru Evul hakim yahut hakim, kadı aleykum selamun aleykatuh içtihad ederse fe akhtaa khilafel rasul ve bu içtihadında hakim, amil içtihadında hata ederse min gayri ilmin cehaletle kasten yapmayarak فَهُكْمُهُ مَرْدُودٌ Bu alimin, bu hakimin, amilin hükmü merduttur, reddolunmuştur. Yani, az önce de ifade ettiğimiz üzere hüccet, hüccet Kur'an ve sünnettedir. Bunun dışındaki sözler, kim söylerse söylesin, Kur'an ve sünnete arz olunur. Kur'an ve sünnete göre doğrulukları yanlışlıklarından ayrılır. Kim olursa olsun. Kimin sözü olursa olsun. Bu ümmetin büyük alimlerinin sözlerine bakın. Bu manadaki sözlerine. Hepsi aynı şeyi söylüyor. İmam Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki eğer hadis ise o benim mezhebimdir. Benim diyor biz bir beşeriz. Bugün bir görüş bir söz söyleriz. Yarın ondan döneriz. Bize bakmayın. Yani bizi kör taklitle taklit etmeyin. Aynı sözleri İmam Şafii, aynı sözleri İmam, Ebu, İmam Ahmet İbni Hanbel. Aynı sözleri İmam Malik. Aleykümselam, Aleykümselam. İmam Malik. Aynı sözleri ifade ediyor. Hatta İmam Malik rahimahullah, yaşamış olduğu dönemin emiri tarafından kitabının resmi bir kitap, okutulan resmi bir kitap ve uygulanan, hüküm verilen, bir kitap olması için tayin etmek isteyince İmam Malik ne yapıyor? Buna karşı çıkıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri pek çoktur. Hadisleri pek çoktur. Yani sadece kendi kitabının böyle alınarak bununla hüküm verilmesine İmam Malik ne, ne yapmıyor? Razı olmuyor. Neden? Çünkü bir sonraki bapta da gelecek. Eğer hakim içtihat eder bir hüküm verirse ya iki ecir alır ya bir ecir alır. Dediğim gibi mutlak doğru mutlak itaat Kur'an ve sünnete olur. Kur'an ve sünnete olur. Ardından İmam Bukhari Allah diyor ki niye merduttur yani bu hakimin içtihadı eğer hak üzere değilse içtihadı doğru değilse Kur'an ve sünnete göre hata ettiyse bunun hükmü reddolunur. Ölçü Kur'an ve sünnettir. peki neden böyle Diyor ki, li kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı ne diyor aleyhissalatü vesselam men amil amelen leysa aleyhi emruna fe hua red. men amil amelen kim bir amel işler kim bir amel yapar leysa aleyhi emruna bizim dinimizin bizim emrimizin olmadığı bir iş olursa bu Dinde bunun bir örneği yok. Dinin bunu emretmesi yok. Dinde bunun bir benzeri yok. Yani din bunu emretmemiş. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? فَهُوَا <gülüyor> Bu amel, yapılan bu hareket, tavır, davranış, amel reddolunur. Ne kadar iyi görseler de, ne kadar güzel görseler de, ne kadar hoş görseler de görsünler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden dolayı bir amel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet terazisine konulup, tartılıp ona uygunluk arz ediyorsa ancak makbul idir. Eğer o sünnet terazisinde, sünnet tartısında bu amel tartılamayacak bir amel ise onun sünnet tarafından bir onaylanması yok ise gelmemişse bu amel Resulullah'ın da dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Merdud. Diyor ki ilim ehli bu hadis bu hadis İmam Bukhari'nin bu başlıkta zikrettiği, bu hadis. Amellerin, biliyorsunuz iki hali var. Amellere iki taraftan bakılır. Bir, içinden, iki, dışından. Amelin içinden dediğimiz, batınından dediğimiz nokta, niyet, ihlas. Yani bir amel, öncelikle ne olması lazım? İhlas ile olması lazım, Allah için yapılması lazım. Bunun delili ne? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre kabul olur. Senin niyetin neyse, onun karşılığını ne yaparsın? Alırsın. İhlas ise, Allah'ın rızası ise, Allah için yaptıysan, bunu ne yaparsın? Karşılığını Allah'tan alırsın. Amelin bir de dışarıdan bakılan tarafı var. Dışarıdan bakılan tarafı da ne? Sünnete uygunluk. Sünnete uyuyor mu bu amel? Bu söylenen sözler, dualar, bu yapılan hareketler, ibadetler. Velev ki içten bakıldığında Allah için yapılıyor olsa bile Allahu Teala'nın yüzü için, yüzü arzulanarak, rızası arzulanarak yapılıyor olsa bile dıştan bakıldığında sünnete uygun olmayan bir amel ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi nedir bu bu ameller? Merdud. Merdud, reddolunmuş. İmam Bukhari'nin burada rivayet olarak senetsiz bir şekilde başlıkta zikrettiği bu hadis senetli bir şekilde rivayet zinciriyle nerede geçiyor? Bu rivayet, men amil amelen leysi aleyhi emro nafahuarat sahih Müslim'de geçiyor. İmam Bukhari rahimahullah bu rivayeti rivayet zinciriyle kitabında ne yapmamış, zikretmemiş çünkü onun şartına uymuyor. İmam Bukhari hadis sıhhat şartı olarak bu kitabında, El sahih El-Musnet adlı kitabında, en zor şartları ne yapmış? Aramış. İmam Bukhari rahimahullah'ın bu kitapta rivayet ettiği bütün hadisler sahih. Buraya almadığı bütün hadislerde zayıf anlamında ne yapamayız? Konuşamayız. Yani İmam Bukhari rahimahullah birçok hadis var ki, bu kitabında zikretmemiş, almamış ama o hadisler sahih. Neden almamış? İmam Bukhari sıhhat derecesinin üstünde Sahihliğin üzerinde biraz daha daha sert Daha zor şartlar arıyor Eğer o şarta uygun değilse Sahih de olsa hadis kitabında ne yapmıyor? Zikretmiyor Kitabında zikretmek istediği zaman ihtiyaç duyduğu zaman Ne yapıyor? Ya böyle hadisi Başlıkta zikrediyor Bize işaret olsun diye Yani bu hadis sahih ama Benim bu kitaptaki şartıma ne yapmıyor? Uymuyor Ya da Başlığın altında zikrediyor ama nasıl zikrediyor? Ta'liykan. Ne demek ta'liykan? Muallak olarak. Yani ravilerini, hadisin ravilerini hasfederek, silerek. Diyor ki bize, bu raviler, evet hadisleri sahih olan raviler. Ama benim bu kitaptaki çok böyle son derece istemiş olduğum sıhhat şartına uymadığı için ben bu rivayeti rivayet zinciriyle ne yapmıyorum? Zikretmiyorum. Ama bakıyorsunuz ki mesela İmam Bukhari belki de Sahih adlı bu kendi kitabının dışında kendine ait olan başka kitaplarında bu hadisi zikredebiliyor. Mesela El Edeb el Mufred İmam Buhari'nin başka bir kitabı değil mi? El Edeb el Mufred. Bu hadiste "Men amile amelen leysa alayhi amruna fehuva Kim bir amel işler? Kim bir amelde bulunursa Ve o amel bizim dinimizin üzerine olmadığı, emrinin olmadığı, dinimizin emretmediği bir amel ise o amel reddir. O amel ne olmuştur? Red olunmuştur. Bir amelin kabul olması için, az önce de ifade ettik, iki tane asıl şart var. Bizler bu iki şartı gördüğümüz zaman diyoruz ki bu amel salih bir ameldir. İhlas ve mutabaat. İhlas ve Mutabat. İkisi de çok önemli. Seleften bir tanesi diyor ki, diyor ki, nefsimle ihlas konusunda, ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka bir konuda mücadele etmedim. Yani çok önemli ihlas. Nefsi Allah için kalkıp camiye götürmek, ilim meclisine götürmek, ibadette bulundurmak çok meşakkatli bir husus. Şeytan hemen başka bir gayeyi, başka bir niyeti ortaya ne yapabiliyor? Ata biliyor. Değil mi? İhlası Aleykümselam ve rahmetullah. İhlası yerine getiren, yerine getirebilen, ihlas meselesini, ihlas hususunu tahkik etmek için nefsiyle mücadele eden bir kimsenin nefsiyle mücadele etmesi gereken başka bir husus daha var. Nedir o husus? Mütabaat. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygunluk yapmış olduğumuz amellerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymak. İşte bir insan necat istiyorsa, bir insan kurtuluş istiyorsa, bir insan cenneti istiyorsa önündeki yol bir tane. O da Kur'an ve sünnet yolu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sizleri öyle bir yol üzerine bıraktım ki bembeyaz bir yol. Parlak bir yol. gece lığı hariha gecesi de gündüzü de bir. Yani karanlık yok. Gittiğiniz zaman az sonra karşınıza neyin çıkıp çıkmayacağını bilmemek gibi bir tereddüt yok. Böyle bir yol. Böyle gelelim. Böyle gelelim. Hadise geçelim. Diyor ki İmam Buhari rahimehullah hadesena İsmail an ahı an Süleyman ibni Bilal عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب تابعينin büyüklerinden Said ibn al-Musayyib muhaddisu Said ibn al-Musayyib rivayet ediyor tahdis ediyor an Eba Said el-Khudri ve Ebu Hurayra Ebu Said el-Khudri ve Hurayra Ebu Hureyra'nın adı neydi Ebu Hureyra'nın adı Abdurrahman Abdurrahman İbn Sakr, Abdurrahman İbn Sakr, Ebu Sa'id el-Kudri'nin ismi ney? Sa'ad i̇bn Malik, Ebu Sa'id el-Kudri'nin adı Sa'ad i̇bn Malik, yani bu din öyle muhteşem bir din ki, ravilerin isimlerini bilen yapmışız, korumuşuz, niye ravilerin ismini koruyoruz, çünkü onlar bu dini bize ne yapan? aktaran kişiler, Yani kimden duyduk? Bu çok önemli. Bize gelen haber, haberi kim getirdi? Bu haberi taşıyan kim? Eğer güvenilir değilse, tanınmaz, soru işareti olan, mübhem bilinmeyen bir kimse ise, onun haberini ne yapılır? Bırakılır. allah Teala kitabında ne diyor? Ve inca'ekum fasikun size bir fasık gelirse, yine be'in, bir haber ile, fetebeyyenu, onu araştırın. Onun için, alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan sahabelerin bile isimlerini yazmışlar, korumuşlar, bir sonraki nesillere aktarmışlar ve hatta böyle ulaşılması, isimlerinin ulaşılması zor olan kişilerin bile isimleri konusunda gayret ederek bize aktarmaya çalışmışlar. Mesela ashabu ı Sufe. Sufe ashabını biliyoruz değil mi? Ashabu ı Sufe kimdi onlar? Mescitte, Mescid-i Nebevi'de yatan Mescid-i Nebevi'de yaşayan sahabeler. Mescid-i Nebevi'de bulummaların sebebi ne? Niye orada yatıyorlar? İlim talep etmek için. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'den hadis duymak için. İlim ehli diyor ki bunların sayısı yaklaşık olarak kaç taneydi? 70 tane. Yani 70 küsür. 70 küsür tane ashabusuf edeşen sahabe var. Bunların başında olan, başkanları olan kişi kim? Ebu Hurayra. radıyallahu anh. İlim ehli bize o ashab-ı sufhada yaşayan, tabi bunlar değişen kişiler. Evlenen gidiyor, yerine başkası geliyor. Ev bulan, kendine zengin olan, kendisine ganimetten bir pay ayrılan, çıkabiliyor. Sürekli değişen bir yer. Bir medrese orası. Nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde. İlim ehli, bunların bile, 70 tane, 72 küsur tane olan sahabenin bile bizlere ne yapmış isimlerini yazan bir kitap telif etmiş. Yani ayetler, hadisler, fıkıh bir kenara bunlarla birlikte bakın bu dini bize aktaran insanları bile ne yapıyoruz biz? Didik didik öğreniyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in en önemli esaslarından bir tanesi de nedir? Dini kimden aldığına, kimden öğrendiğine bakacaksın. Yani bu dini kimden alıyorsun? Kimden öğreniyorsun? Bu dini aldığın, dini öğrendiğin kişi muteber bir kişi mi? Ehli sünnet ve cemaat menheci üzerine olan bir kişi mi? Değil mi? Adam diyor ki televizyonda dinledim. Hocanın birisi böyle diyor. Din böyle bir şey alınmaz. Yani dini güvenilir kişilerden alacaksın. Evet. Diyor ki Said ibn el-Müseyyeb Ebu Sa'id el-Kudri Sa'id ibni Malik ve Ebu Hurayra Abdurrahman ibni Sahir el-Devsi haddesah Sa'id ibni el-Museyibah tahdis ettiler, rivayet ettiler. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ba'fe ahabeni adiyyil ansari. Bu sahabe Ensardan ismi ise Sevad İsmi Sevat sahabenin ismi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi Hayber'e gönderiyor. Hayber'e ne olarak gönderiyor? Emir olarak. Hayber biliyorsunuz Medine yakınlarında Yahudilerin o dönemde çoğunlukla ve yoğunlukla yaşadığı bir bölge. Bir önceki haftadaki dersimizi hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Medine'deki Yahudileri bile belli bir süre sonra çıkardı değil mi? Dedi ki ya eslimu teslemu. Müslüman olun, selametle olun. Ya da olmayacaksanız herkes malını mülkünü satsın. Çıkın. Hayber'deki de anlaşıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer ibn Khattab zamanında Hayber e, tabii Hayber'de yaşayan Yahudiler çiftçilikle uğraşıyorlar, ekiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla anlaşıyor. Bir miktarını Müslümanlara verecekler, bir miktarı kendilerinde kalacak. Bu Asad'ın, ürünün. Sonra dilediğimiz vakte kadar diyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dilediğimiz zamana kadar sizi burada ne yaparız? Tutarız. Ömer İbn-i Hattab geliyor, Hayber'e ne yapıyor? Yahudilerin hepsini çıkartıyor. Bugün bile Yahudilerin, yeryüzündeki dünyadaki Yahudilerin bu Hayber'e karşı neyi var? Hala bir özlemi, duydukları bir özlem var. Bakın biz bile Hayber dendiği zaman Bir çoğumuz ismini bile yeni duyuyoruz belki. Haritada nerede olduğunu bile gösteremeyiz. Ama Yahudiler bugün alenen apaçık bir şekilde resmi platformlarda Hayber ismini ağızlarını anarak oranın kendilerine ait olduğunu söyleyip orayı istiyorlar. Ve kıyamete kadar da bunu ne yapacaklar? Devam edecekler, isteyecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi İslam gelince insanlar Kur'an ve sünnete tutunup sarılınca, izzet gelince insanlar Aziz olunca, allah Teala onları izlekli kılınca Yahudiler pire gibi oluyor. Hiçbir değeri yok. Müslüman olursan kardeşimsin, olmazsan cizye ödeceksin. Seni istediğimiz gibi ne yaparız? Süreriz. Kendi evinden bile çıkarır. Göndeririz. Niye? Çünkü Müslüman olmuyorsun. Sahabeden bu zatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e emir olarak gönderiyor. Bu sahabe Ensar'dan olan bu sahabe Benine Neccer, Neccer oğlanlarından, Evs kabilesinden. Hayber'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına diyor ki ravi, "Fe kadime bi temrin cenib, bi temrin cenib." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çok kaliteli bir hurmayla geliyor. Hayber'den toplamış getiriyor. Cenib diyorlar ki kaliteli, seçilmiş hurma. Bugün bile hurmaları seçerler. Kartonları ayırırlar. İşte derler şu anda mesela en büyük boy. Jumbo diyorlar. Jumbo boy. Ondan sonra orta boy. Ondan sonra daha küçük kalite. Karışık. Böyle. Hurmanın şeyleri var. Çeşitleri var. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu zata اَكُلُّ temri خَيْبَرَ keda". Hayber'in bütün hurmaları böyle böyle kaliteli mi yani? Böyle tek çeşit, hepsi iri yarı, hepsi seçilmiş mi? Şaşırıyor, şaşırıyor Resulullah sallallahu aleyhi Çünkü aleyhissalatü vesselam o yörenin insanı, bir hurma ağacının vereceği ürünü ne yapıyor? Biliyor yani. Kimi ürün vardır aynı ağaçtan çok kaliteli çıkar. Kimi ürün var aynı ağaçtan biraz daha az kaliteli ne yapıyor? Ürün çıkabiliyor. Kale la vallahi ya Rasulallah. Diyor ki sahabe hayır Allah'a yemin olsun ki Hayber'in bütün kurmaları böyle değil. İlmehli diyor ki bir insan kendisinden yemin edilmesi istenmese bile kendiliğinden yemin edebilir bir şeye karşısındakini inandırmak için. Bunu sürekli adet haline getirmemek şartıyla ve yalan yere yemin etmemek şartıyla. Ya, Peygamberimiz diyor ki Hayber'in bütün hurbaları böyle mi? O da diyor ki La vallahi ya Rasulallah Allah'a yemin olsun ki hayır. Peygamberimiz demedi ona yemin et diye. Demek ki yemin edilmesi sizden istenmeden bile gerektiğinde ne yapılabilir? Yemin edilebilir. Diyor ki İnna le neşteri as sa'a bis sa'ayn Diyor ki bu sahabe اِنَّا نَشْتَرِي abi sa'in. Bizler Hayber'de ne yapıyoruz? Bir sağ, neydi sa? Bir ölçek birimi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kullanılan bir ölçek. Bugünkü kilogram olarak ölçüye vurduğumuz zaman 3 kiloya yakın bir birim. 4 avuç. Eskiden teraziler olmadığı için insanlar ölçü birimleriyle alıp verip ticaret yapıyorlardı. Diyelim ki bir yerden hurma alacaksın. Diyorsun ki bana on sağ. On sağ hurma ver. Yani ne yapar? Otuz kiloya yakın hurma. Terazi yok, kantarı yok. Diyor ki bu sahabe اِنَّا لَنَشْتَرِي اَصَّاءَ بِسَّاءَيْنِ مِنَ الْجَمَعِ El-جem'i hurmanın ikinci çeşidi. Karışık hurma. Cenib karışmayan, taze, güzel hurma. El-جem'i ise Hurmanın karışık olanı. Diyor ki bu sahabe, bizler Ey Allah'ın Resulü Hayber'de iki, iki sağ yani altı kilo yaklaşık hurmayı, kötü hurmayı veriyoruz. Karşılığında bir kilo kaliteli hurma satın alıyoruz. Böyle yapıyoruz diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve getirdiği hurma da bu, bu hurmadan, kaliteli hurmadan. Ama nasıl almış? İki kilo kötü vermiş. Bir kilo İyi hurma olmuş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tef'aluu. La tef'aluu. Ne demek la tef'aluu? Böyle yapmayın. Yani ticaretinizi bu şekilde yapmayın. Velakin mislen bi mislin. Velakin mislen bi Yapacaksanız nasıl yapın, aynı misilde, aynı türde olan hurmanın o çeşidiyle aynı çeşidinde olan hurmayı de değiştirin. Eskiden tabi ticarette para olmadığı için insanlar ne yapıyordu? Ticaret yaparken arada para olmadığı zaman mala karşılık mal alınıyordu değil mi? Bunun bir İslam hukukunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bir neyi var? Bir ölçüsü var. Diyor ki ilimehli ehli, faizin girdiği bu faiz. Bu, bu Yani bu bir kilo kaliteli hurmayı, hurmaya karşılık iki kilo kötü hurmayı vermek faiz. Faizin geçerli olduğu sınıflar, mallar şunlardır. Altın, gümüş. Hadiste bu şekilde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam sayı-ı müslümin rivayet ettiği bahsediyor ki, el-zehebu biz zeheb Altın ile altın. El fiddatu bil fiddah. Gümüş ile gümüş ticareti yaparken. Vel berru bil, be, bil berr. Buğday. Ve şairu bil şair. Arpa. Vettemru bil temir. Hurma ile hurma. Vel milhü bil milhi. Tuz ile tuz. Ancak nasıl olur? Mislen bi mislin. Aynı türde olacak. Türleri aynı olacak. Bu acve bu da acve ise bu da acı olacak. Seva en bir seva aynı özelliklerde olacak. Yeden biyet peşin peşin olacak. Bunların satışları vadeli olmaz. Aynı cinstense. Peki hurmayla tuz alacaksak eğer, hurmayla buğday alacaksak, fe izakta lafet hadil asnaf diyor ki Aleyhisselam. Bir ilen, bir sınıflan, bir cinslen, sınıfla, bir, bir türle, başka bir türü almak istiyorsanız, fe bi o keyfeşi tom İde aken bir biyet. Yani iki kilo hurmaya beş kilo ne alabilirsiniz? Tuz alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi satın diyor. Eğer şeyler değişirse, sınıflar, çeşitler değişirse. Ama hangi şartla yedem biyet? Yedem biyet. Ya yani ne olacak? Peşin olacak. Nakit olacak yani. Şimdi tabii bugün mesela adam gidiyor kuyumcuya. Eski altını veriyor bileziği yerine yeni altını alıyor. Bu hadise göre bu nedir? Faiz. Faiz. Şimdi hadis bu hadisin namında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ne yapacaksınız? Öbeyu haza veşteru min haza. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bieyu haza kötü hurmayı satın parasını alın veşteru min haza bunun parasıyla da iyi hurmayı alın. Sanki aynı yola çıkıyormuş gibi geliyor bize şu an. Halbuki öyle değil. Birisi faiz, birisi ticaret. Birisi faiz, birisi ticaret. Faizin geçerli olduğu sınıflar bunlar. Altın, gümüş. Tabi buna bağlı olarak altın ve gümüşün illetini taşıyan, özelliğini taşıyan her şey altın ve gümüş hükmündedir. Mesela, söyleyin. Euro. Mesela dolar, mesela TL. Yani Şimdi hadiste altın ve gümüş geldi. Faiz bunda geçerli. Ben sana bin lira boş vereyim, bin iki yüz lira alayım. Çünkü hadiste, hadiste altın ve gümüş dedi diyebilir mi bir insan? Zahiri ise diyebilir. <gülüyor> Zahiri ise diyebilir ama tabii ki yanlış bir şey söylemiş olur. Çünkü altın ve gümüşteki illet ne? Değer. Yani altın ve gümüş bir nedir? Bir değer. Piyasada bir değerdir. Parada da bu özellik var mı? Var. Para bir değer değil mi? O kağıt parçası. Şimdi 10 TL düşünün. O da kağıt, kırmızı. 200 TL düşünün. O da kağıt, o da kırmızıya yakın pembe. İkisi de kağıt. İkisinin de maliyeti hemen hemen aynı. Yani iki paranın da maliyeti, iki paranın da maliyeti aynı. Ama iki paranın değeri aynı mı? Birisi 10 lira, birisi 200 lira, değil mi? Demek ki para da altın ve gümüş hükmündedir. Neden? Çünkü altın ve gümüş gibi bir değerdir o. Bu bir. Peki hadiste geçen buğday, arpa, hurma ve tuz sadece bunlarda mıdır? Yoksa bunların taşıdığı özellikleri taşıyan diğer gıda olup ölçekle tartıyla satılan şeylerde de bu geçerli midir? Mesela pirinç. Adamın elinde 100 kilo Edirne pirinci var. Kötü bir pirinç diyelim. 60 kilo çorumun Osmancık pirinci var. Ondan değiştirecek. Veya baldo pirinci var. Ondan değiştirecek. Caiz midir? Yok, yok. Değildir. E, hadiste geçmiyor. E, hadiste para da geçmiyordu. Buradaki şey kıyas. kıyas. Çünkü pirinç aynı ne gibidir? da gibi. Öyle değil mi? Peki un... Un da aynı. Tuz gibi. Yani kepekli, kaliteli ruşeymli diyorlar değil mi şu anda? Ruşeymli, pahalı un şu anda. Diyelim ki 10 kilo adamda var. Gitti bir uncuya dedi ki bunu vereyim. Sen bana 5 kilo ne ver? Baklava un ver. Veya böreklik un ver. Faiz olur mu? Olur. olur. olur. Faiz olur. Peki. Peki hocam, bir şey mu? Sorma. Dersin sonunda soracaksın. Peki bir kimse mesela ki Cep telefoncuya gidip Benim elimde Üç yıllık bir telefonum, iPhone'um var Üç yıl olmuş, beş yıl olmuş Bunu verip Yerine Yerine iki tane Çok basit bir Nokia telefon almak istiyorum Adam da baksa, evet olur Dese, verse Faiz olur mu? Olur mu olmaz mı olur, faiz? Olur olur. olur, olur. Faiz faiz olmaz. Olur, olmaz. Çünkü hadiste geçen hadiste geçen ne bir değer ifade eden altın gümüş gibi para gibi bir şey bu, ne de yemek gibi gıda gibi bir şey. Değil mi? Veya hatta bir adam gelse dese ki ben de iki tane araba var, iki tane. 90 model arabam var. 2 tane 90 model arabam var. Bunu vereyim. Sendeki 2002 model arabanın arabayı alayım bir tane. Faiz olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bunlar ne değil? Ha, yok, değer değil. Değer değil. bir değer değer ifade etmiyor. İfade ettiği şey kaportasının motorunun direksiyonunun değeri. Yani bunlar ne kadar ediyorsa onu, onu hak ediyor yani. Ama para öyle mi? Para kağıt aslında. Bu da kağıt. Ama bak bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ama o para bir değer. Bir şeyin, değerin ifadesi. Demek ki hadiste geçen sınıflarda, altı sınıfta, altı çeşit üründe ve onlara kıyas olarak aynı sebebe, illete bağlı olan diğer türlerde Aynı türden alışveriş yapıyorsak, mislen bir misil denk olması lazım, aynı çeşitte olması lazım ve nakit olması lazım. O altı sınıf ve o altı sınıfa kıyas edilen ürünler farklı farklı şeyler yapıyorsak ne olabilir? Buğdayla pirinç satın alabiliriz. 20 kilo buğdaya 10 kilo pirinç satın alabiliriz. Ama ne olacak? Elden ele olacak, nakit olacak, peşin Olacak. Vadesi olmaz. Aynı şekilde altın almak istiyorsunuz. Gittiniz kuyumcuya. Kredi kartı zaten caiz değil. Altın almak kredi kartı hiç de caiz değil. Yani daha, günah daha büyük. Aynı ne gibi? Diyor ki Ahmet İbn Hanbel. Bir insan domuz yese haram mı? Haram. Domuzu çalarak yese iki kere haram. Domuzu boğazlamadan kesip yese üç kere haram. Üç kere haram. Üç kere haram. Yani bir insan e, kredi kartıyla bir alışveriş yapsa, faizli bir alışveriş yapsa haram, değil mi? Faizsiz alışveriş yapsa da haram. Bununla altın alması daha da haram. Niye? Çünkü ne yaptı? Altını vadeli aldı. Altın vadeli alınmaz, vadeli satılmaz. Altını alacaksın, parasını o anda vereceksin. vereceksin. Kısaca faiz ahkamı. Bu da değinmiş olduk. Hadisimize biz geri dönelim şimdi. işte bu şekilde diyor ne yapın? tartın ve bu şekilde satın yani yapacaksanız böyle yapın az önce bizim anlattığımız tafsilde. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bu halifesinin bu görevli olan görevli olarak atadığı kişinin yapmış olduğu bu yanlışı ne yaptı reddetti. Merdut. Niye merdut? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini aktardık az önce Sayın Müslim'de. Bunları ne yapın diyor satarken mislen bir misil denk olarak aynı ürünleri değiştirin. Yeden bir yet seva an bir seva yeden bir yet peşin olarak elden ele ve aynı bir kilo bir kilo değiştirin. Bunlar ne yaptılar? İki kilo bir kilo değiştirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reddetti. İşte bütün ameller sünnete uymazsa ne olur? red olunur. Merduttur. Yani bu alışveriş batıl bir alışveriş. Bu alışveriş batıl bir alışveriştir. İşte senin alışverişin, amellerin, namazın, itikadın ancak ne zaman makbuldür? Ne zaman makbuldür? İhlas. Sünnete uygun olursa i̇hlas. ve ihlas olursa. Az önceki alışverişte olduğu gibi yani ufak bir dünya alakalı bir alışverişte bile ölçüney sünnet Yani senin Allah'ın dininde böyle yaptığın bir alışveriş varsa, 3 kilo tuza e, kötü tuza, 1 kilo kaliteli tuz, Himalaya tuz alıyorsan, bu alışveriş Allah'ın dininde batıldır. Olmamıştı yani. Böyle bir alışveriş yok. Nasıl ki, sünnete uygun olarak yapmadığın zikir, sünnete uygun olarak yapmadığın ibadetler de matıl olduğu, red olunduğu gibi. Tabi, bir insan... Bu da ilmin insana vermiş olduğu bir ney? Ee, fazilet. Bir insan iştihat etse bu konuda, bilmese, ona ulaşmamış olsa, iştihat ehlinden bir kimse de olsa, hata etse, mezur mudur, ecrini alır mı? Alır. Yani ilmin şerefi bu arkadaşlar. Yani. Hata etsen bile il, il, ilim sahibi bir adamsan, yanlışı söylesen bile, Evet o amel kabul red olunmuştur ama sen o amelde gayretin uyarınca, ilmin uyarınca ne yaparsın bir ecir alırsın. İşte alimin abide, ilim ehlinin, ibadet ehlinin olan üstünlüğü de budur. Hadiste ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin abid olana üstünlüğü, Dolunay gecesindeki Dolunay'ın, ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Bir insan istediği kadar ibadet etsin. Abid olsun, bu adamın alimin yanındaki misali Dolunay gecesinde, o Dolunay gökte nasıl duruyor böyle apaçık, aleni bir şekilde duruyor değil mi, padıl padıl duruyor. Diğer yıldızlar nasıl? Nokta kadar küçücük. Aleyhisselatü vesselam alimle abidi ne yapıyor? Ayırıyor ve arasındaki ayırdığı fark da çok büyük bir fark. Küçümseyecek bir fark değil. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك